Selam Berdustane Gerami, Ezaçık Radyo, Bernami Fizan Ekspire, Sirem İşnevit, Milat Bülent Kılıçestem. İran'daki devrimci ayaklanmalar 8 haftayı doldurdu, 2. ayda dolmak üzere. Olaylar başlayalı beri bütün programları bu konuya ayırdım ve artık daha az müzik, daha çok haber ve yorum vermeye çalışıyorum. Daha önce de söylediğim bir şeyi yinelemekte yarar görüyorum. Özgürlükleri, hakları, onurları ve ekmekleri için ayaklanan İran halkının yanındayım. Ama bu nedenle gerçekleri çarpıtmayacağım, çarpıtmayacağıma dair söz veriyorum. Her şeyi takip etmeye çalışıyorum. Gerçekten gece yarlarına kadar... Ee, İran haberlerini izliyorum ve e, o sorumlulukla burada aktarmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ülkede her gün çok büyük olaylar, gelişmeler oluyor. Ee, nereden başlayacağımı ve hangi sıralamayla aktaracağımı e, bazen kestiremiyorum. E, ama olup bitenleri yorumlamadan önce e, kısa kısa bir özetin yararlı olacağı kanısındayım. Molla rejimi Irak'tan, Afganistan'dan, başka yerlerden askerler getirmeye devam ediyor. Çünkü olayları kontrol edemiyor. Özel komando birlikleri, fireler olsa da rejimin bekçiliğine tam gaz devam ediyor. Ama sıradan ordu birlikleri yani erlerden oluşan birlikler halkı katletmeye, ezmeye çok gönüllü olmadığı için zaman zaman sürtüşmeler de yaşanıyor. Bu arada rejim çocukları, emekli güvenlikçileri kullanıyor. Onlar da yetmediği için dışarıdan paralı askerler getiriyor. Devrimcilerin konuya yaklaşımı ise şöyle. Birincisi bu rejimin olayları bastırmakta zorlandığının yetersiz kaldığımın itirafıdır. Dolayısıyla korkmadan, çekinmeden daha fazla yüklenmeliyiz diyorlar. İkincisi gelen gelen paralı askerler e, ülkeyi ve e, burada konuşulan dili bilmiyor diyorlar. Bu da önemli bir sorundur. E, dolayısıyla e, bulundukları mahalleleri bilmedikleri için daima kafil avlanmaya uygundurlar ve biz bunu kullanmalıyız diyorlar. Ee, Tahere felati size pek çok kez tanıtmış, dinletmiştim. Geçen programlardan birinde de onun e, peki İran Nerede adlı şarkısını çalmıştım. Tahere Hanım birkaç gün önce yeni bir şarkı yayınladı. Ee, bu İranlılarca iyi bilinen ve çok sayıda yorumu bulunan bir şarkı. Hatta siyasal çağrışımları nedeniyle neredeyse bir marş. Meşrutiyet Dönemi devrimcilerinden şair, söz yazarı, besteci ve icracı Arif Qezvin'in en ünlü şarkılarından biri ve Ezhune Cevananı Vatan Veten yani vatanın gençlerinin kanından adını taşıyor. Laleler gördi vatanın gençlerinin kanından, onların servi boylarına bakıp yasından eğildi servi. Gülün gölgesinde İçine çekti bülbül kasvetinden, yırtıp parçaladı giysilerini gamından gül. Nasıl da kötüsün ey felek, ne kadar da kindarsın ey felek. Ne dinin ne imanın var diyor şarkı. Ama böyle acılı sözler için hareketli bir yorum ve ben bu yorumu İran'daki devrimci havanın esintisine bağlıyorum. Devrimci sürecin başından beri rejim yalnız silahlı, zora dayalı bir şiddet uygulanmıyor. Aynı zamanda bir karşı propaganda harekatı, bir psikolojik harekat da uyguluyor. Örneğin e, bunlar bu olayları içki içmek için, çıplak gezmek için çıkarıyor diyorlar. E, i̇çki içmek, mümkünse açık saçık giyinmek isteyen, e, bunu biraz da inadına yapmak isteyen bir kesim mutlaka var. Ama halkın ezici bir çoğunluğu için asıl sorun bu değil. İnsanlar bir şeyleri emredildiği, öyle istendiği için değil, kendi gönüllerince, yaşayışlarınca, inançlarınca yapmak istiyorlar. Eylemlere katılanlar arasında inanç ve iman sahipleri olduğu gibi neredeyse bütün beluç toplumu gibi aşırı muhafazakar kesimler de var. Örneğin bugünlerde kullanılmaya başlanan iki ilginç slogan var. Biri çabeye. CB hecip, ta hecip, CB hecip. Mirim besuye enklap. Yani ister örtülü ister açık yürü devrime doğru diyor bu slogan. sokakta bir ayrım yok. Özgürlük, adalet, kardeşlik isteyen baskıya, zulme, açlığa baş kaldıran herkes bu hareketin içinde ve harekette buna açık. Öteki slogan da şu. İran Yani İran'ın hali harap ama molla tutturmuş hicap diye çevirebiliriz. Bir konuya dikkat çekmek istiyorum. İlk haftalarda hadi diyelim ilk aydan sonra devrimci hareketin gündemi değişmeye belki daha doğru bir ifadeyle asıl gündemi belirginleşmeye başladı. İran'ın hali harap ama molla tutturmuş hicap demek, asıl sorun, büyük sorun, tek başına örtünmeyle ilgili değil demek. Çünkü e, İran ekonomisi çökmüş durumda, yoksulları yerle bir eden, orta sınıfı bütünüyle çökerten bir yoksullaşma yaşanıyor. Ee, olaylar başladığında 1 dolar yaklaşık 32 bin tomendi, yani 1 dolar 32 lira gibiydi. Şimdilerde ise 38 liraya tırmanmış durumda ee, böyle düşünebiliriz anlamak için ee, Dürüst olmak gerekirse İran'ın hali harap molla tutturmuş hicap sloganı yalnız mollalara özgü bir şey de değil Bu özellikle batırlar için batılı selebritiler için de geçerli Ben oryantalizm kavramına epey kuşkuyla yaklaşan, bu türden eleştirilerin pek çok sorunu beraberinde getirdiğini, üstüne üstlük birçok yeni sorun yarattığını düşünen biriyim. Elbette konu uzun ve ben şimdi ayrıntıya girmek istemiyorum. Bu nedenle şu an kullanacağım kavramı eleştirdiğim, Hatta hiç benimsemediğim İranlı bir yazar ve teorisyenden yani Celal el-Ahmet'den ödünç alarak ve tırnak içinde kullanıyorum. Evet, e, İran'ın hali harap, molla tutturmuş hicap sloganı yalnız mollalar için, batılı selebritiler selebr için geçerli değil, batı zedeler yani batı çarpmışlar için de geçerli. Bütün iyi, iyi niyetlerine rağmen belli açılardan, son derece haklı olmalarına rağmen İran'da olup bitenin bir halk hareketi, bir devrim hareketi olduğunu göremiyorlar. Bu işi bir örtünme örtünmeme ikiliğine hapsediyorlar. Oysa ne kadar önemli olsa da devrimi tetikleyen irili ufaklı sorunlardan yalnızca biri bu. E, o sayısız sorunun arasında kanla, kırbaçla bastırılmış etnik, dini sorunlar da var. Ee, yalnız Sünniler, Sünni beluçlar için değil, örneğin Bahayiler için de geçerli olan dini sorunlar. Bahayi liderlerinin pek çoğu idama mahkum edildi çünkü. On yıllarca e, hapse mahkum edildi. E, birçoğu da ülkeden kaçmak zorunda kaldı geçtiğimiz yıllarda. Çocuklarını gizli okullarda eğitmek zorunda kaldılar E, beluçlara gelince pek çoğunun bir kimlik kartı bile yok. E, daha fazla bir şey demeye gerek var mı onu da bilmiyorum. E, İran'da kadınlar ve gençler bu sürecin kahramanları, taşıyıcıları, en ağır bedeli ödeyenleri ama bana göre Molla rejiminin kurbanlarını sıralamak yani böyle bir sıralama yapmak zorunda kalırsak ilk sıraya çocukları belki de 4-18 yaş arası Kız çocuklarını yazmak gerekir. Her devrimci hareket kaçınılmaz olarak kendi sembollerini üretir ve karşısındaki gücün sembollerini imha etmeye yönelir. Biz de bunu şu kısacık hayatımızda e, pek çok devrimde ve karşı devrimde doğrudan görme, deneyimleme olanağı bulmuş insanlarız. E, Taliban'ın bombaladığı anıtlar, IŞİD'lilerin balyozlarla parça parça ettiği antik heykeller, Lenin'in, Saddam'ın yıkılan, yakılan büstleri. E, bütün bunlar yeni rejimin kendi sembollerini inşa etme, karşısındaki gücün e, sembollerini imha etme etkinliği. İran'da da önce saçları açma ve saç kesme eylemleri başladı. Sonra Hümeyni'nin, Hamani'nin ve Kasım Süleyman'ın görsellerini ve e, heykellerini imha etmeye başladılar. Şimdilerde ise mollaların imamelerini yani sarıklarını uçurma kampanyası başladı. Ee, onlar buna emame peri yani sarık uçurma diyorlar. Ee, yani mollaları gafil avlayarak sarıklarına bir tokat atıp o sarığı yere düşürüyorlar. Kimi sarığı alıp kaçıyor kimi de tekmeleyip bırakıyor. Tabii E, rejim bunu da dine hakaret gibi göstermeye çalışıyor. E, ama eylemciler bunun dinle değil, din bezirganlığıyla ve molla diktatörlüğüyle ilgili olduğunu söylüyor ve hiç aldırış etmiyor. Geçen gün Hümeyni'nin memleketi kumdan bir genç kadının çektiği bir videoya denk geldim. E, bir dakikalık bir videoya birbirine yaklaşık 20 adım mesafede yürüyen 4 Molla sığmıştı, onları gösteriyordu. Ee, genç kadın bu imame uçurma kampanyasına ben de katılmak istiyorum ama burası Tahran değil, kum diyor. Öyle çok molla var ki yapacak cesareti bulamıyorum diyordu. Ee, rejimin önemli konumlarında hizmet edenler arasında işlerin artık geri dönülmez noktada olduğunu fark edenler de var. E, bu önemli adlardan biri geçen günkü bir açıklamasında rejimin tıpkı uydu antenleriyle mücadelede olduğu gibi türban konusunda da mutlak bir başarısızlık içinde olduğunu söylüyordu. Sahiden de öyle e, her kentte her yerde değilse de kimi kadınlar şu günlerde başları açık gezmeye başladılar e, ve bu kervana her gün ülke içindeki bir televizyon ya da sinema sanatçısı bir Televizyon spikeri katılmaya başladı. E, bu televizyoncuların bazıları doğrudan devlet kanallarında çalışan ve programlara tam tesettürlü kara çarşafla çıkan kişiler. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi artık her cumartesi saat 15'te yayınlanıyor. Çarşamba günü yayınlanan haberler arasında İran'la ilgili çok önemli bir konu vardı. E, pek çok haber sadece şunu söylüyordu. İran parlamentosu 15 bin eylemcinin idamına karar verdi deniyordu. Bu haber beni çok rahatsız etti. Çünkü hem İranlıları hem de İran dışındaki bizim gibi süreci izleyen insanları dehşete düşürecek bir şeydi. Şuradan başlayalım. E, mollaların daha iktidarı alma, devrimi çalma sürecinden başlayarak rejim sayısız insanı idam etti. Buna e, devam da ediyor. Bu nedenle 20. yüzyılın sonunun ve 21. yüzyılın ilk çeyreğinin en barbar devleti İran'dır demek mümkün. Büyük ayaklanmalara katılanlara yönelik katliamları bir kenara bırakırsak tırnak içinde olağan sıradan bir yılda bile idam ettiklerinin sayısı hiçbir zaman 300'ün 400'ün altına düşmemiştir. Yani İran'da en sıradan, en stabil yılda bile günlük ortalama bir, bir buçuk oranında idam vardır. Üstelik bunu çoğu kez bir davetle açık alanda seyircili olarak yapar. Gelelim 15 bin eylemcinin idam kararı konusuna. Evet, İran'da meclisin ezici bir çoğunluğu yani yaklaşık 5'te 4'ü. E, rejimi devirmeye yönelik eylemlerde bulunanların idam edilmesi konusunda fikir birliği içinde e, ve bu yönde bir karar beyan ettiler. Ama bu 15 bin kişinin idam edileceği anlamına gelmiyor. Bunu söylerken de çekiniyorum. Çünkü e, yanlış anlaşılırsam Molla rejimini korur konuma düşerim. Bu nedenle dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. E, İrla, İran parlamentosunda E, alınan bu karar rejimin tavrını ve düşüncesini yansıtıyor bu doğru ama meclisin aldığı bu karar mahkemeler açısından bağlayıcı değil e, herkes sözde de olsa tek tek yargılanıyor olacak bazı hallerde bu kararlar temyize falan gidecek e, ve idam cezası çıkarsa o zaman idam edilecekler. Elbette rejim idam etmeye karar verdiklerini 5-6 dakikalık uyduruk bir duruşmadan sonra idama mahkum edebiliyor. Cezayı da hemen infaz edebiliyor. E, bu ayrı ama sürecin meclisin kararıyla işlemediğini söylemeye, anlatmaya çalışıyorum. E, bu haberin medya yansımasından sonra meclis başkan vekili bir açıklama yaptı ve biz herkes için idamdan söz etmedik. Doğrudan rejimin bekasına güvenlik güçlerine karşı e, alenen şiddet uygulayanlara yönelik olarak dedik bunları e, dedi. E, yani bu 15 bin genç içinde kendilerince e, işlerine geldiğince barışçıl protestolara katılanlara başka cezalar e, örneğin kırbaç ya da hapis cezaları verecekler bir bölümünü de idam edecekler. Peki kaç kişi idam edecekler? Elbette bunu söylemek mümkün değil ama yapabilirler. Birçok insanı idam edebilirler. Çünkü korktuğu oranda saldırganlaşabilecek bir rejim bu. Ama ben olaylar bu biçimde sürmekteyken bu türden kitlesel bir katliamı gerçekleştirebilecekleri konusunda kuşkuluyum. Eylemlerde ilk günden beri kullanılan bir sloganı anlatmak istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Her yek nefer koşteşe, hezar nefer poşteşe diyor o slogan. Yani ölen her kişinin boşluğunu bin kişi dolduracaktır deniyor. Eylemler sona ermedi. Bütünüyle bastırılmadığı sürece ben rejimin bir kitlesel katliam yerine liderleri, sembolleşmiş kişileri katletmeye yöneleceği kanısındayım. Ama o liderleri de önce küçük düşürmeye, diz çöktürmeye çalışacaklar. Evet, Batı ve Türkiye medyalarında haber böyle verilmedi ve ne yazık ki dehşete ve infiale neden oldu. Çünkü eksikti, açıklıktan yoksundu ve bu yanıyla da ayaklanmacılara değil Mollar rejimine hizmet etti. Ben bu nedenle habercileri politik bir hatta değilse bile habercilik etiğine bağlı kalmaya çağırmak gerektiğine inanıyorum. E, o haberi İran parlamentosu 15 bin kişiyi idama mahkum etti diye vermek, gerçeği yansıtmak olmuyor ne yazık ki. Dehşet yaratmak oluyor. E, doğrusu şu, evet İran parlamentosu 15 bin kişinin idamını istedi. Ama bu mahkemeler açısından bağlayıcı değil. Bu ancak herkes tek tek yargılandıktan sonra boyutları ortaya çıkacak bir durum demek gerekirdi. Ee, i̇damlardan <gülüyor> söz ettiğimiz için aklıma gelen bir şey söylemesem olmaz. Ee, tam tarihi hatırlamıyorum ama 8-10 yıl önce e, bir kampanya başlatılmıştı. Dünya İran'a vinç satmasın çünkü onlar idam sürecinde kullanıyor deniyordu. Kimi ülkeler bu çağrıya uydu o zaman ama Şaponlar hiç aldırmadılar ve İran'a vinç satmaya devam ettiler. İran'da muhaliflerin yıllardır bir tür marş muamelesi ettikleri Morge Seher adlı şarkıyı Ferhad'ın yorumuyla dinledik. Devrimci sürecin sokakta mücadele vermeyen unsurları içinde en çok etkili olanlar e, ilginç bir biçimde sanatçılar, aydınlar, yazarlar değil... Sporcular e, özellikle de futbolcular oluyor. E, İran futbolunun önemli adlarından biri. Eski oyuncu Ali Kerimi de bunlardan biri. E, rejime dönük ağır eleştirilerde bulunmaya devam ediyor ve halk tarafından çok önemseniyor Kerimi. E, bu türden çok fazla insan var ama tümünün adlarını e, şimdi sıralamak istemiyorum. Fakat e, önemli ve önemli ve ilginç bir haberden söz etmek istiyorum. İran'ın yanılmıyorsam Katar'da düzenlenen bir şampiyonaya katılan e, kumsal ya da plaj futbolu milli takımı Hindistan milli takımıyla yaptığı karşılaşmayı da kazanarak şampiyon oldu. Fakat şampiyona töreninde e, ulusal marşlar çalındığında, İran marşı çalındığında hiçbir sporcu e, marşa eşlik etmedi. Bu önemli bir eylemdi ve devrimci güçler nezdinde saygıyla, coşkuyla karşılandı. Gelen haberlere göre Tahran'ın e, en güzel semtlerinde çok değerli birçok konut satışa çıkarılmaya başlandı. Yorumcular e, bu evlerin rejim görevlilerinin ya da rejimin olanaklarıyla palazlanan kesimlerin evleri olduğuna inanıyor. Çünkü bölgedeki emlakçılar satışa çıkarılan evlerin oranında sıra dışı bir artış olduğunu söylüyor. E, bu türden yorumları destekleyecek gelişmelerden biri de Viyana'da yaşandı. E, İranlı molla karşıtı güçler İran'dan bir uçak dolusu molla yanlısının ülkeye ulaştığı anları görüntülediler ve yayınladılar. Yani rejim ve rejim yanlıları e, bir yandan ayaklanmaları bastırmak için her yolu denerken bir yandan da ülke dışına kaçıyor ya da servet kaçırıyor. Bu süreçte mollaların kaçmayı planladığı ya da kaçmaya başladığı ülkeler listesinde en üstte e, değilse bile Türkiye'de var. E, yani sayıları son yıllarda iyiden iyiye artan İranlı rejim düşmanı, layık ve aydın mültecilerin yerine bundan böyle mollaları ve rejimin yandaşlarını da görmeye başlayabiliriz ülkemizde ne yazık ki. E, Moin'in İsfahan adlı şarkısını dinleyeceğiz. Şarkı İsfahan'a duyulan özlemi anlatıyor. Gönlüm İsfahan'a dönmek istiyor. Kendim burada, kalbim orada, bütün sırlarım, umutlarım orada diyor şarkı. Ben de e, olaylar başlayalı beri kendimi burada, kalbimi orada hissettiğim için e, sıklıkla anıyorum bu şarkıyı. Dinleyelim. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi artık her cumartesi saat 15'te yayınlanıyor. Sizden programı ilgisini çekebileceğini düşündüğünüz dostlarınıza duyurmanızı rica ediyorum. ABD eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton birkaç gün önce yaptığı bir açıklamada İran'dan İran'da devrimci güçlerin son günlerde silahlanmaya başladığını söylüyor. Bolton'a göre silahlar e, Irak'taki Kürt bölgesinden giriyor ya da eylemciler ele geçirdikleri besiç karargahlarındaki silahları kullanıyor. Kürt ve Beluç eyaletleri dışında böyle bir genelleme yapmak sanırım yanlış olur. E, oralarda topyekün ayaklanmalardan söz edilebilir ama diğer bölgeler için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Son haftalarda gerçekten de silah kullanmaya yönelik çağrılar var. Ama bunun sadece halka doğrudan ateş açan, silah kullanan, katliam uygulamakta olan güçlere karşı sınırlı bir meşru müdafaa eylemi olması gerektiğinin altını çiziyorlar. Yani süreç bir iç savaşa ya da halkın kendi silahlı ordusunu kurmaya yönelmiş o biçime bürünmüş değil. Ve bunu özellikle belirtmekte yarar görüyorum. Bir de e, sokak eylemlerinin e, nasıl düzenlendiğinden, ne tür yöntemler ve taktikler uygulandığından söz etmek istiyorum. E, daha önce pek çok kez söylediğim gibi bu türden eylemler yaşanırken rejim interneti kesiyor. Bazen mobil iletişimi ve elektrikleri de kesiyor. E, dolayısıyla eylemciler eylem çağrılarını kimi zaman yurt dışından yayın yapan televizyon kanalları üzerinden yapıyor. E, uydu aracılığıyla izlenen televizyonlar bunlar. Uydu anteni üzerinden aracılığıyla izlenen yayınlar. E, bu yurt dışı kanalları ise e, eylemciler tuzağa düşmesin diye e, inceleyip sık dokumaya çalışıyor. Ve bu nedenle bazı çağrıları da bazen yayınlanmıyorlar. E, eylemcilere eylem yeri ve saatiyle ilgili bilgileri sadece sokakta gerçekten birbirini tanıyan kişilerin bileceği şifrelerle ilan etmeleri çağrısında bulunuyorlar. Yağmurlu saatler eylemciler açısından bir fırsat olarak düşünülüyor. Çünkü İran'ın güvenlik güçleri esas olarak iki kişinin bindiği motosikletlerden oluşuyor. Bu motosikletler ise yağmurlu havada manevra yeteneğini büyük ölçüde kaybediyor. Yağmurlu saatlerde güvenlik kameralarının işe yaramaz hale geldiği de e, söyleniyor. Bu nedenle e, eylemciler açısından bir güvenlik ve motivasyon gerekçesi oluyor. Ama e, İran güvenlik güçlerinden ayrılan ve devrimci saflara katılan bazı e, kişisel hesaplarda sokak çatışmalarında uygulanacak taktikler konusunda e, bir tahta önünde çekilen Kısa videoları, adeta dersleri ve eğitimleri de görmek mümkün. Eylemciler sosyal medya hesapları kapatılmasın diye yeni bir dil icat etmeye başladılar son zamanlarda. Birkaçından daha önce söz etmiştim ama örneğin besiçlerin yani rejim yanlısı milislerin karargah veya lokallerini yakmaya dönük çağrılar. Bu dilde şurayı aydınlatalım falan biçiminde ifade ediliyor. Eylemcilerin kullandığı bazı yöntemlerin ayrıntılarına ise burada girmem mümkün değil ne yazık ki. E, rejimin hizmetinde halka karşı şiddet uygulayan veya ihbarcılık edenler bir hedef olarak tanımlanıyor. Bu hedeflerin kimlik bilgileri ve adresleri de, de e, ifşa ediliyor. hafif ya da ağır biçimde etkisiz hale getirildiklerinde ise e, bunun bilgisi duyuruluyor ya da videosu yayınlanıyor. Şahin şehirde genç rap sanatçısı ve eylemci Tuğmaç Salihinin idama mahkum edilişinin intikamını almak üzere şehirdeki güvenlik güçlerinin e, komutanına bir saldırı düzenlediler örneğin. E, çarşamba günü yani Zahedan katliamının yıl dönümünde de eylemciler, Erdebil kentinde bir lisede Esra Penahi'nin ölümüyle sonuçlanan olayın yaşandığı okulun e, müdüresini, e, rejimin işbirlikçi müdüresini üç kurşunla öldürdü. Bunlar da yine eylemcilerin e, eylem listesindeki olaylar arasında. Size anlatmak istediğim e, Türkiye'de kimsenin neredeyse bilmediği çok önemli bir konu daha var. E, ama bu konuya bugün girmeyeceğim. Ee, bu konuda konuşmadan önce biraz daha bilgilenmeye ve bazı ayrıntıları öğrenmeye ihtiyacım var sanıyorum. Programı politik niteliği olmayan ve Sima Şahverdi ile Nima Ferzane'nin seslendirdiği Kuk adlı şen bir şarkıyla kapatmak istiyorum. Çünkü acı ve gözyaşı içeren bir süreç olmasına karşın İran halkı ezik, bitik, yorgun değil. Tam tersine neşeli, güçlü ve inançlı. Bu arada radyomuzun web sayfasında süreçle ilgili şimdilik dört yazımın olduğunu ve ilgilisi için işe yarar bilgiler, yorumlar içerebileceğini hatırlatmak isterim. Taberna diğer Golo, Golzarbaşit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.